Te'udhu billahi s-sameen min ash-shaytanir-rajim ve min şerri evliyâihil kafirin ve al-mushrikin ve al-fâsiqin ve al-munafiqin Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve alihi t-tayyibin ve ahle beyti t-tahirin ve eshâdihil meyâmin ve Kardeşler hak dini ve batıl dini birbirinden ayırt etmek tağut ve imam tağut, cipt, belam ve imam kavramıyla da yakından alakalı bir husustur. Dinin gerçekten ne olduğunu bilmeyenler, dinin ortaya koyduğu kavramları anlamayanlar, dinin verdiği mesajı, İslam'ın verdiği mesajı tam anlayamazlar. Tabiri caizse, Allah'ın verdiği mesaj, Allah'ın Celle Celaluhu anlatmak istediği, anlaşılmasını istediği gibi verilmemiş olur. Özellikle tağut kelimesi ve imam kelimesi, cipt ve belam kelimesi, mutlak anlamda bu bağlamda anlaşılması gereken en önemli, en temel kavramlardır. Tağut deyince, Allah'ın hududunu tanımayan yönetim. Tağut deyince, insanları haksız yere katleden, insanları haksız yere sürgün eden, insanları adaletsizliğe, ayrımcılığa uğratan, maruz bırakan dil, din, ırk ayrımı yapıp ya da ideolojik ayrımlardan ötürü insanlara zulmeden ya da insanları, ülkeleri bireyleri ekonomik anlamda sömüren, her türlü yönetim, her türlü sistem, sistemi yöneten kimse. Cipt, tağutun propagandasını yapan, tağutun davasını güden, koruyan sistem. Tağut, cipti yöneten cipt dediğimiz, kuşatan insanları içerisine alan sistemi yöneten kimseler. Belamlar ise tağutun hakim olduğu sistemin aydınları ve din adamları. Aydınları ve din adamları. Bunlara Kur'an, Belam diye tabir eder. Belam deyince, yani insanları insanları Allah'ın hududunu, Allah'ın emrini bir kenara bırakmış ve zalimlerin otoritenin güçlü olanın, zengin olanın tabiri caizse, yanında yer alan onların lehine kalem oynatan aydın ve din adamı, sözde alim, ulema, meşayih vesaire gibi hacı, hoca, müftü, bu takımı ya da a ah, neyse. Belamlar Belki de Allah'ın dinine ve Allah'ın dininin muhatap aldığı insanlara en büyük ihaneti yapanlardır. Tağutlardan ve cidden yani tavuti, tağutun hakim olduğu sistemden tağutun propagandasını e, yapanlardan daha tehlikeli. Öyle ki, belamlar yani sahte aydınlar, otoritenin, zalimin yanında yer alan sahte aydınlar ve sahte bin alimleri, şeyhler, hacılar, hocalar, şuralar, bunlar neyse, bunlar bizce Allah'a, Resule ve ümmete en büyük ihaneti yapan bu kimselerdir. Bir Müslüman belki dinin tam olarak ne olduğunu, Kur'an'ın tam olarak ne dediğini bilmiyor olabilir. Bilmemek özür değildir. Cehalet özür değildir. Ama öbür tarafta Allah'ın kitaptan kendilerine nasip verdiği, Allah'ın dininden haberdar ettiği bir şekilde dininin anlatılması, yaşanması, tatbik edilmesi noktasında kendilerini yetkili kıldığı e, kimseler, şeyhler, hacılar, hocalar, şunları bunlar müftüsü, efendim, hucceti ası vesaire. Sünni olsun, Şii olsun. Bunlar Allah'ın hak olarak indirdiği kelamı emirlerini, yasaklarını, sistemini, düzenini anlatmak, anlaşılması ve yaşanması noktasında gerçek anlamda öncü ve örnek olmak zorundadırlar. Dinden bir şekilde menfaat sağlayan, Allah'ın ayetini ve emrini makam ve para karşılığı satan, ya da insanların kınamasından korkup, Allah'ın kitapta indirdiği gerçekleri söylemekten çekinen, geri duran kimseler. Bunların hepsine belam denir. Yine aynı şekilde aydın namusuna sahip olmayan, entelektüelliğin gerçek manada aydınlanmış kişi olma şuuruna, bilincine sahip olmayan, kalem namusu bulunmayan, din namusu bulunmayan, din namussuzları ve kalem namussuzlarına aydın, gerçek manada münevver olamamış kimselere, kalem namussuzlarına ve din namussuzlarına hepsine birden belam demek mümkündür. Belan bir tabir, Belan bin Bavra, Yahudilerden bir kişi ermiş, alim, bir kimsenin kendi kavmini bırakıp, Hakk'a karşı batılın, tağutun, Allah'a isyan eden sistemin, kişilerin, idarenin, güçlünün, otoritenin yanında yer alıp, Hakkın sapını terk etmesinden dolayı Belam ismi e, kara bir olarak tarihe geçmiş. Şimdi insanlar Allah'ın kitabının mesajını tam olarak bilmiyor. Yani Allah niye din indirmiş, din gerçekte ne için var ve dinin dini afyon olarak kullanan belamlar, yani milleti batıl, zalim, hırsız, gerçekten kafir, müşrik, münafık ve fasık kimselere, güçlere, otoritelere boyun eğdirmek için bir afyon şeklinde kullanan, milleti zalimlere boyun eğme, eymeye yönlendiren kimseler, sözde dini otoriteler, makamlar vesaire, bunlar genelde Allah'ın ayetlerini menfaat, makam, zenginlik, güç elde etmek için kullandıklarından ötürü dinin hakikatlerini uyandıran insanları, fertleri, toplumları, gerçek adaletin, hakiki manada sosyal paylaşımın, bölüşümün, hakiki manada refahın, huzurun e, ve iyiliğin, e, güzel ahlakın tarafına çağıran, hakiki manada adalete çağıran. Gerçek anlamda demokrasiye çağıran. Yani bugünkü demokrasiden çok çok ileride gerçek insan haklarına gerçekten özgürlüklere sahip olan bir pozitif anlamda özgürlüğü kastediyorum. Bir sisteme, bir düzene çağıran, dinin bu tarafını değil de uyutan e, insanları, kitleleri, Müslümanları kafirler, zalimler, hırsızlar, kareniciler, sömürücüler, batıl ya da haksızlığa zulme bulaşmış otoriteler karşısında sindiren, yavaşlatan, onlara zalimlere itaat, zalimlere boyun eğmek, zalimler karşısında pasif davranmayı öğütleyen, afyon, afyoncu, uyutucu aldatıcı din alimlerine ve aydınlara yani din namusuzlarına ve kalem namusuzlarına Allah azimüşşan belam kıssasını örnek gösteriyor. Öyle bir din anlayışı belamların savunduğu din anlayışı Öyle bir din anlayışıdır ki zulmedenlere boyun eğin, hırsızlara göz yumun, yolsuzluk yapanlara ses çıkarmayın. Efendim, iyi hırsızlık yapanları, işini bilen hırsızları takdir edin. Bunları tavsiye eder. Zalime boyun eğmek sessiz kalmak. Sömürene, edene sessiz kalmak. Bunların tavsiyeleri arasındadır. Bunlar hiçbir zaman etliye, sütliye dokunmaz. Yani din âlimi diller toplumda kurtuluş ümidi, kurtuluş ümidiyle onlara tabi olur. Onların sözlerini dinler onlara madden destek verir, manen destek verir. Ama bu belamlar bir türlü köpeği oldukları, diyelim ki otoritenin, gücün, yahut iktidarın kulu kölesi oldukları, gücün, otoritenin, iktidarın işine gelmeyen şeyleri tenkitleri, eleştirileri, hakikatleri söylemekten çekilir. Neden? Çünkü bunlar bir anlamda o gücün kölesi, kulu hatta köpek onlardan tabirimi mazur görün, daha şereflidir. Köpekten daha aşağıdır bunlar. Ve bunu cahil insanlar Müslümanlardan gerçekten şuur sahibi olmayanlar ne yapar? Yutar. Tabi her insandan Allah'ın Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın mücadelesini anlaması, kavraması beklenilmez. Her insan hattinin mesajını özünü anlamamış olabilir. Ama en azından tavrına bakarak, tavırlarına bakarak biz bu belamları anlayabiliriz. Müslümanların ya da kendisinin Müslümanım diye sırf nüfus cüzdanında Müslüman yazdığı için Müslümanın diyen insanlar kardeşler bir defa daha bakın. Allah'ın kitabına bir defa daha bakın. Allah'ın indirdiği dinlerde hakim olan, yaşanan dinlerde. Günümüzdeki din anlayışının yüzde 98'i Kur'an ve sahih sünnetten uzak. Evet, bir yerlerde din var. Dinden söz edenler var. Dini savunuyor gibi, dini tebliğ ediyor gibi gözükenler var. Var ama bu nasıl bir din ki hayattan tamamen çekilmiş, bu nasıl bir din ki ya da dini mantık ki zalimlere, sömürenlere, çalanlara ses çıkaramaz olmuş. Bu nasıl bir din ki Allah'ın peygamberi Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam vesselam bu din için karnını bağlamışken, karnına taş bağlamışken bu din üzerinden birileri köşkler, hanlar, hamamlar, bilmem ne bankasında hesaplar sahibi olmuş. Bilmem ne şirketlerini, ne bankalarını, ne gazetelerini, ne dergilerini, ne televizyonlarını kurmuşlar ama Allah'ın diniyle savundukları dinin hiç alakalı bir tarafı yok. İşçinin emeği sömürülür, Tüketicinin hakkı gasp edilir. Vatandaşın iliği kemirlir. Din yok. Dindarlar yok. İnsan hakları ihlal edilir. Gözümüz bir dini seven, Allah'ı, Muhammed'i seven aleyhissalatü vesselam birilerini arar, bakarız ki Yok ne olmuş bunlar? Camide. Ali Şeriat'i işte bu afyonlaştırılmış vatandaşı devlete, otoriteye, iktidara, yönetime, sömürene, şirkete, ezene, soyana karşı susturan, bastıran bu afyon dine karşı bayrak açmış bir adamı. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Ali'yi anlamamış ki adamlar Ali Şeriatiyi anlasın. İran'da Ali Şeriatı sünnilikle itham edilmiştir. Türkiye'de yine merhum şehit Şii olmakla itham edilmiş. İnsanların sizin için ne dediği önemli değil. Siz davanızda haklı mısınız? Allah'ın Resulünün razı olduğu, Ali Muhammed'in Ehlibeyt'in razı olduğu bir davayı mı savunuyorsunuz? Yani bugün Hz. Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam dünyaya gelse, doğsa filanca bankanın şubesiyle aynı cami, bir camiyi aynı hizada görse peygamber ne der yani? Siz bu böyle bir dini savunanlara tenkit, eleştiri yapmıyorsunuz da Ali Şeriati gibi meseleyi anlamış, dinin ne demek olduğunu anlamış bir adama kalkıp Efendim sapık şöyle böyle işte akidesi bozuk gibi bir takım haksız yanlış ithamlarda tenkitlerde bulunuyorsunuz. ''Bundan kimi kastediyorum?'' diyecek seyirci ya da izleyen kimseler. Malum, Ahmet Mahmut Ünlü diye bir vatandaş, işte zamanında Kocaeli'de medresede okurken bu şahsın işte sohbetleri olurdu. Orada Mehmet Ali Paşa Camii'si vardır İzmit'te. Orada sohbetleri olurdu. Ağır laf yapan bir din alimi değil. Maalesef din aleminin ne olduğunu bilmiyor vatandaş. Mektep medrese gördüğü zaman, etiketi olduğu zaman hacı hoca vesaire ya da işte sarı cübbesi olduğu zaman diyor ki ya bu da herhalde hoca ya o kardeşim. Şekille şemalle olmaz. Davaya bakın, hakkın yanında mı, batının yanında mı? Zalimin yanında mı, mazlumun yanında mı? Soyanın yanında mı, soyulanın yanında mı? Yani, bizde doğru kıstas yok ki, doğru yolu bulalım. Doğru ölçü nerede yani? Zalimin yanındaysa, sarıklı cübbeli olsa ne olur? Sarıklı cübbeli şeytan deriz. Mazlumun yanında olması lazım. Hırsızın yanında olursa, soyanın yanında olursa, efendim, yalanla, dolanla, talanla, sahte takvayla, riyayla, gösterişle, göz boyamayla, cebini dolduran, devleti soyan, milleti soyanların yanında olursa, ne dersin sen ona? Müslüman mı diyeceksin? Sarıklı, cübbeli şeytan diyeceksin. Din namus, namussuzu diyeceksin. Din alemi değil, din zalimi diyeceksin. Halkımız tanımıyor, bilmiyor, meseleyi anlamamış. Millet dinin ne demek olduğunu tam anlamıyor. Din deyince hep aklımıza şey gelir. Namaz, oruç, hac, zekat, abdest vesaire. Din bir tavırdır aynı zamanda. Din bir tavırdır. Zalime karşı mazlumun yanında olmaktır din. Din soyana karşı soyulanın ezene karşı ezilenin yanında olmaktır. Yoksa ben dindarım, Müslümanım demenin Allah ve Resul aleyhissalatu Vesselam katında bir kıymeti yoksa, kendi kendini aldatmış olursun. İşte. Bu şahıs hitabetinin gücüne güvenerek birlerinin popohlamasıyla, itelemesiyle Karakura bir medrese okumuş, İslam'ı bildiğini, dini bildiğini zanneden Kur'an cahili akidesi bozuk ve gerçekten de akidesi bozuk, zındık ve hatta müşrik, şirke bulaşan bir adamdır bu. Cübbeli Ahmet, Mahmut Ünlü denen kişi. Bunların dinleri de tarikatlarına benziyor. Tarikatları da kendilerine benziyor. Allah'a sığınırım. Sizin dininizden, akidenizden Ali Şeriat'i Allah rahmet etsin, siz ve sizin gibi ham sofu, kaba yobaz kişilerden kat kat mümin, kaliteli ve Müslüman bir adamdı. Ali Şeriati davası uğruna, savunduğu din uğruna gurbetlerde gezdi, hapislerde yattı. Sen bir sene hapis yaptın bir sene hapis yaptıktan sonra diyalogçu diye tenkit ettiğin adamların programına katıldın hemen. STV'ye gittin hemen nurculara yalakalık yapmak için ey yalaka cübbeli belam gittin hemen STV'ye oturdun nur cemaatine yalakalık yapmak için Fetullah Gülen cemaatine yalakalık yapmak için vardın STV'de Hapisten çıkar çıkmaz ne yaptın? Röportaj verdin. Senin gibi yalakalar, yavşaklar böyle olur işte. Din alemi değilsin sen. Din zalimisin. Kahrolsun senin savunduğun din. iman ettiğin, itikadın kahrolsun. Ölseydim, hapiste çürüseydin de şerefinle, namusunla başlık yaşasaydın. Ondan önce tabii <gülüyor> tenkit ediyor, tenkit ediyor. Ondan önce millete ne diyordu bu? Tasavvuf, tasavvuf diye. Televizyona çıkmış diyor ki efendim ben villasında, yalısında, işte her neyse trilyonluk villa Havuz var, kolum ağrıyor diyor. Doktor yüzmeyi tavsiye etti diyor. Bak, çalmışsın, toplamışsın, yığmışsın, biriktirmişsin, Müslümanları aldatmışsın, trilyonluk villa sahibi olmuştun, birilerinin Allah'ı, Peygamber'i kullanıp, keselerini doldurdukları, ihalelerden pay kaptıkları gibi, sen de Allah'ı ve Muhammed'i sömürerek, Müslümanların imanını vicdanını kemirerek ne yapmışsın zenginlik elde etmişsin ve ondan sonra iki tane avrat almış arkasına kadıncağızları bindirmiş çarşafla şeyle denizde jet ski ile Alem yapıyor e nerede bizim tasavvuf denizin Akıntısına kapıldı gitti. Dünyayı terk edecekti ya, terki dünya, terki ubba, terki terk vardı ya, o tek de onu terk etti. Hani Allah Azimuşşan buyuruyor ya, ''Undur keyfe kezebu ala anfüsîn ve zalle alhum mâ kânî yefterûn'' Bak nasıl kendilerine yalan söylüyorlar. Ve uydurup, uydurup, İman ettikleri şey de kendilerinden sapıp gitti, onları saptırdı, uydurdukları da onlardan sapıp gitti. İşte bu devrin, bu zamanın, bu batıl din anlayışına karşı çıktığı için Ali Şeriat'i ölmüş olduğu halde, şehit edilmiş olduğu halde hala tenkit yemeye devam ediyor. Ali Şeriat'i İmam Ali Aleyhisselam'ı anladı. Senin gibi değil ama ya da bazı Şii'ler gibi, bazı Sünni'ler gibi anlamadı Ali'yi. Ali'yi anladı gerçekten. O yüzden Ali şeriatı birilerine dokunur. Çünkü dinden nemalanan, alan, dinden nema alan, dinden dinin sırtından, İslam'ın sırtından şirketler, saraylar, hamlar, hamamlar, ihaleler. Koparanlar hiçbir zaman bizim gibi insanları sevmez. Hakkı söyleyen din adamlarını sevmez kimse. Çalmayı bilmeyeni bu zamanın Müslümanları bile kınıyor. Bak bu sözüm aklınızda olsun. Bu zamanın öyle bir iğrenç bir mantığı var ki, Gerçekten Allah'ın peygamberi aleyhisselam buyurduğu gibi, gerçekten Allah'a ve peygambere iman etmiş insanlar riyayla değil, sahte takvayla değil, süsle, pişle dış görünüşle değil, sarıkla, cübbeyle değil, sakalla, şunla, bunla değil. Yani siz şuna bakmayın, şuna bakmayın. Dinini her kim paraya ve makama satıyorsa, zalim karşısında, hırsız karşısında, namussuz karşısında, şerefsiz insanlar karşısında susuyor ise Allah'ı ve peygamberi yoktur. Allahsız ve kitapsızdır bunlar. Ali şeriatı, savunduğu dini için aydın namusu uğruna, şerefi uğruna hapislerde, sürgünlerde hayatı geçmiş bir adam. Zamanın şahına, padişahına yalakalık yapmamış, birileri gibi yavşaklık yapmamış. Yavşak bir adam olmadığı için, kaliteli, karakterli bir adam olduğu için hapislerde sürünmüş. Dikkat edin, gerçekten Allah'a ve Resul'e iman edip, Allah'ı ve Peygamber'i savunan insanlar öyle çok fazla konuşturmazlar. Hapislerde süründürürler. Aleyhine propaganda yaparlar medyada, gazetelerde bir bakarsınız ki işte iftiralar dizilmiş. Sayfa sayfa haberler yapılıyor. Dakikalarca. Çünkü halkın yanında yer almış, mazlumun yanında yer almış. Zalimin, alçağın, namussuzun yanında yer almamış. Hırsızın yanında yer almamış soyguncunun, vurguncunun yanında yer almamış, ihalecinin, ihaleye fesat karıştıran, fesatçıların yanında yer almamış, Allah'ın ve milletin yanında yer almış. Yer alırsa işte böyle olur. Ama yalakalar ne olur? Yalakalar rahat rahat fin atıp gezerler. İşte yalaka din adamlarına, haysiyetten, şereften, imandan, Allah'ın ve kitabın şuurundan, Muhammed'in ve Ali'nin dininden, Ali Muhammed'in ve Ehl-i Beyt'in hakiki manada iman edip gereğini yaptığı hak dinden, İslam'dan uzak olan adamlar, Ali Şeriati gibi son derece kaliteli, imanlı, Allah'ı ve peygamberi, İslam'ı, dini gerçek manasıyla hele hele İmam Ali Aleyhisselam'ı gerçek manasıyla kavramış bir adamı içlere götürmez. Sevmezler. Bir toplum eğer belamlara layıksa, belamları hak ediyorsa, belamlar onların önüne geçer. Cübbeli şeytan diyoruz. Bir kardeşimle oturmuştuk Konya'da Şems-i önünde. Hazreti şöyle döndü ve baktı dedi ki: "Bunlara bunlar takkeli şeytan" dedi. Allah'a sığınıyorum, Muhammed'e sığınıyorum. Siz ve sizin dininizden Allah'a şikayet ediyorum. Siz Allah'ı ve peygamberi elimde bir meta, bir mal gibi kullanan, vatandaşı, milleti, insanlarda bir müşteri gibi gören din zalimlerisiniz. Allah sizi ve sizin dininizi kahru perişan etsin. Vatandaşa hiçbir şey söylemiyorum. Ancak insanlar cahillerin peşine takıldığı için gerçekten yani görünürde mümin ama hakikatte kafir olan sözde din alimlerine, hacısına, hocusu hocasına, şu şusuna, bu şuna kapıldığı için Allah'a havale ediyorum. Kim olursa olsun yani etiketine gerek yok bir şahıs, bir vatandaş olarak, bir kişi olarak, birey olarak, bir komünist, sosyalist, şunun bunun beğenmediği, işte terörist, militan, eylemci, şucu bucu neyse, onlar öyle insanlar, böyle Allah'ı ve Peygamber'i, şu bu otoriteye, güçlüye, kodamana, din satan, makamı ve mevkisi uğruna, rahatı ve huzuru uğruna Allah'ın ayetlerini, peygamberin dinini satan, Allah'a ve peygambere ihalet eden, bu gibi kimselerden daha kalitelidir, daha şereflidir, daha namusludur, daha yücedir, daha yüksektir Allah katında, peygamber katında. Çünkü bunlar Azıcık dünya menfaati için, rahatı için, mal mülk için, koltuk için Allah'ı, Allah'ın kitabını, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı onu ve ümmeti satmışlardır. Zalimlere satmışlardır. Güçlülere satmışlardır. Bunların onuru, haysiyeti ve şerefi yoktur. Dinleri yoktur. Dindar gözüküyorlar. Kendilerini keramet ehli, evliya gibi gösteriyorlar. Kendilerini gerçekten mürşid gibi gösteriyorlar. Allah'a yemin olsun ki onlar, Muhammed'e yemin olsun ki aleyhisselam vesselam, şeytanın evliyasıdır. Tağutun dostlarıdır. Bu ve bunun gibi kimseler yüzünden Ümmeti Muhammed aleyhisselatu vesselam zelil hor ve hakir düşman karşısında, kafirler karşısında zayıf ve dağılan. Allah öncelikle ümmeti Muhammedi aleyhisselatu vesselam kafirlerden değil, müşriklerden değil. Öncelikle bu zihniyeti bozuk, akidesi bozuk Allah'tan ve Muhammed Mustafa'dan iman açısından, din açısından nasibini almamış bu kimselerden işte Rabbi ayatillahi semenen galila buyurduğu azıcık dünya menfaati karşısında Allah'ını, peygamberini satan bu sahte din zalimlerinden milleti kurtarsın. Bunlar korkularından Takki söylemez. Anadolu'da bir tabir vardır. Etliye sütliye dokunmayacaksın. Her doğru her yerde söylenmezmiş. Söyle başını kessinler, şehit olursun. Söyle hapislerde süründürsünler, daracına çeksinler. Yusuf olursun. Söyle kuyuya atsınlar, Yusuf olursun. Sürgün etsinler. Onurunla şerefinle ölürsün. Siz kim? Ali'leri ağzına almak kim? Siz kim? Emin olun, Allah'a yemin olsun. Cübbeli gibi, cübbeli, zübbeli diyorum. Jet sikili, golf oynayan, kendini modern hoca diye satmaya çalışan, işte mason kanallarında çıkıp ayetten, hadisten dem vuran o belam, cübbeli denen belam, kibileri yüzünden bu ümmet zelil olmakta. Bunlar imanı, müminlerin aşkını ve imanını götürüp kafirlere peşkeş çekmekte. Lanet olsun böylelerine. Allah'ın, meleklerin yerde, gökte ne varsa hepsinin laneti bunların üzerine olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.